Semut halkı da resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Salih onlara şöyle dedi: "Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül âlemindir. Siz burada konfor ve güven içinde, kendi rahatınıza bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Bağlarda, bahçelerde, pınarların başında, ekinler, bostanlar, dalları kırılacak derecede, yüklü salkımları sarkan hurmalıklar içinde, devamlı kalacağınızı mı sanıyorsunuz? Böyle düşündüğünüz için mi, dağlarda ince bir sanat eseri, lüks villalar yontuyorsunuz? Artık Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Sakın işi gücü dünyada fesat çıkarıp, nizamı bozmak olan, düzeltme için ise hiçbir gayretleri bulunmayan, o haddi aşanların isteklerine uymayın. Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışlardan birisin. Hem bize hiçbir üstünlüğün yok, bizim gibi bir insansın. Yok eğer böyle değil de, İddia anda doğru isen mucizeler göster bize. Salih işte mucize. Şu dişi deve nöbetleşi olarak kuyudan bir onun içme sırası belirli günde de sizin içme sıranız olsun. Sakın ona fenalık dokundurayım demeyin. Yoksa sizi müthiş bir günün azabı bastırır verir." dedi. Derken deveyi boğazladılar ama çok geçmeden yaptıklarına pişman oldular. Çünkü bildirilen azap Onlara bastırı verdi. Elbette bunda alınacak ibret vardı. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabb'in aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.